Makaselilere hoş geldiniz. Bir salı gün daha Haziran Özge ve bugün Ekin de bizle birlikte. Ekin'in Ekin Ekim Fil adlı projesi var. Kendi yaptığı müzik, Kent şarkısını dinledik. Aynı zamanda Proud Pilot'la da müzik yapıyor Ekin. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Ve bir açık radyo programcısı aynı zamanda evet. değil mi? Pazar günleri... Pazar günleri sabaha karşı 3 ile 4 arasında. Volüm adında bir program var. Herhalde bir 3 sene falan oldu. Hı -hı. Ee, ilk çaldığımız şarkı biraz önce dinlediğim Hı -hı. şarkı işte e, herhalde bir on gün önce filan e, şey yayınlandı e, ismi Kent albümün adı da Language Root tratadan çıktı öyle bundan önce iki albüm vardı biri Sundu diğeri hangisiydi Vars onlar Hı -hı. ama işte kendi yayınladığım internet sitesinde e, download edebilecek herkese e, özgür olarak açık e, ve beleş e, albümlerde işte de mini sayılacak albüm gerçi bu yeni albümde de dokuz şarkı var yine belki otuz dakika filan sürüyor ama daha çok şarkı var en azından. Hı. Genelde kişisel projelerinde bu tarz şarkı denesel mi diyelim noise mu diyelim bu takılıyorsun? Bilmiyorum nasıl söylemek istersen onu söyleyebilirsin ama ben söylemiş olmayayım yani <gülüyor> <gülüyor> hoşlanmıyor musun? yani, hani yani şey... bilmem e, çok doğru gelmiyor açıkçası isim vermek tabii. yani Anladın. işte tür bir türe <gülüyor> mensup olduğumu dile getirmek en azından. Bu albüm bir de bir hikayesi var değil mi? Bir kaset halinde çıkıyor sanırım ve belli bir sayıda bir şir hangi şirketle çalıştı. Bu şey San Francisco'lu bir label, Root Strata diye bir yer. Ee, kaset benim elimde 20 tane var şimdi yeni geldi. Sanırım bu hafta bazı yerlere vereceğim. Ee, hani almak isteyen olursa herhalde deforma ve belki başka yerlere daha haber veririm zaten internetten takip eden olursa. Öyle yoksa yüz tane filan e, basıldı toplamda kaset. fiziksel formatlı kaset yani. işi olmuş. <gülüyor> evet enteresan koleksiyoncular için. Evet, i̇ki şarkı daha dinleyip devam edelim tamam. sohbet etmeye. Biblodan Unbuilding daha sonra da Proud Pilot'tan yine Ekin'in projesi You Do I Make. <gülüyor> olarak Biblio'dan dinledik. I'm Building. Biblio, Pınar'ın, ikinin kardeşi aynı zamanda. Onun projesi mi diyeyim? Prodpilot'ın da basçısı aynı zamanda. Evet. Prodpilot sen Pınar ve Kaan'dan oluşuyor. Evet. E, evet öyle. <gülüyor> Özellikle sizin konser performansınız bayağı iyi ve hani abimden sonra da bayağı konser verdiniz değil mi? Verdik aslında yani çok aman aman şey çoğunlukta olmadı ama aslında verdik yani. Albümden önce ama daha çok konser veriyor gibi. Öyle mi diyor? Daha çok farklı mekanda çalma fırsatımız oldu ama yurt dışına falan gidebildik şeyden sonra, albümden sonra. Ondan önce o kadar da ee, ...o kadar da fırsatımız olmamıştı. Yani sadece Peote'de çalabiliyorduk ya da işte... ...belki bir iki mekanla daha çalmıştık falan. Ama albümden sonra hani biraz daha tanındık aslında bir yandan. Hı hı. Ee, sen kendi yaptığın müziği nasıl yapıyorsun? Daha çok evde takılıyorsun herhalde. Prod, Pirate biraz daha hani stüdyoya girmek zorunda olduğunuz bir şey. Ee, Ekinfil'de ne yapıyorsun? Tamamen evde. Her şey evde olup bitiyor. Yani işte şarkının kendi kafamdaki işte o estetiğine ve hani şeyine... ...yoluna göre gitar çalıyorum ya da işte... Üzerine işte klavye ya da ile bir şeyler yazıyorum filan. Kabaca böyle aslında. Daha sonra programda filan üzerine bazı efektler filan yazıyorum filan. Böyle oluyor. Hı hı. Ee, bundan sonra grupur deneyeceğiz. Grupurla çalmıştım. Ondan hı -hı. bahsediyorduk. 2009'da evet Arkoda'ya gelmişti kendisi. Evet. Burada Ondan... şeyden de bahsedelim. Yani bugünkü müzikleri ekin seçti bizim hı -hı. için. Ama Pearl Party ben seçtim. <gülüyor> Onu biz e, seçtik. Grup'ı sanırım çok sevdiğim bir müzişten. O da seni sevmişti. Evet öyle bir e, karşılıklı bir durum oldu galiba. Onunla biraz fırsatımız da oldu tanışmak adına. Bir, bir iki gün falan da öyle gezdik mezdik İstanbul'u falan. Hı -hı. Evet tabii canım sevdiğimiz bir insan kendisi. Hı -hı. Müziği de aynı şekilde herhalde son albümden yeni çıkan iki albümlük bir e, şeyi var. Toplama gibi ama iki ayrı albüm ondan bir şarkı ilk tarafı A tarafı Elin Observer diye bir şarkı yine albümde aynı adını taşıyor onu dinleyeceğiz şimdi. Hı. Grupu dinledik. "Elin Observer", Lee Harris'in projesi diyelim. Bu lafta bir insan evet, çok kullanmak istemiyor ama kullanıyorsun. 2005'ten beri aktif ve 2011'de yayınladığı son albümler. Altı albüm yayınlamış, bayağı üretken. Son albüm ismi de "Elin Observer". Ardından da "Cocteau Twins" dinledik. "Cocteau Twins" ...Skoç bir grup, bir alternatif rock grubu, 79, 1979 ve 97 yılları arasında e, aktif olmuş bir grup. E, ekini biraz daha tanımak istiyoruz. E, ne zamandan beri müzik yapıyorsun? Nasıl başladın? Gitarla mı başladın ve ba başka aletlerde kullanmaya başladın? So söyledin? Ya, en nasıl başta mı? <gülüyor> Hayatımda mı? Yani en başta aslında şey ne bileyim elime herhalde masaya falan vurarak falan başladım büyük ihtimalle. Öyle enstrümanlarla ram böyle hep bir çabam oldu ama hiçbirini tam olarak ve hani çalıyorum bunu dercesine sahip olmadım yani şey o yeteneğe diyeyim ya da o sabra mı bilmiyorum ama Hepsinden biraz biraz kendimce kendi kafamda istediğim şeyi yaratmak adına biraz biraz işte oynuyorum hala hani bir müzisyenim falan da demek istemem yani şahsen ee, bilmem bas gitar da çalmaya denedim İşte gitar da çalmaya denedim Klavyeyi denedim filan İşte hepsinden biraz biraz Dediğim gibi kendi kafamdaki şeyi yapana kadar Öyle bir şeyler yapmaya hiç çalışıyoruz böyle grubum olsun çok iyi gitar çalayım Bas çalayım falan Yok değil, hiç öyle şeyler düşünmedim <gülüyor> yok Hiç öyle hayallerim olmadı yani Grubum olsun tabi ki hep istedim ve hani Kendi çapımda denemeler filan da Yaptım oldu da gruplarım filan ama Biraz şey. önce Var mıydı peki yani? Vardı. Adı da Novadey diye bir grubumuz vardı. İşte o da bir belki bir sene, iki sene falan sürmüştü. Öyle bir şey var. 98-2000 seneleri arasında falan. Zaten Proud Pilot'ın işte oluşma süreci de aslında temelleri biraz oraya dayanıyor. Orada Kaan Davul çalıyordu, Pınar Bas çalıyordu. O grup dağılınca biz üçümüz birlikte işte Proud Pilot olarak evrildik. Ve o gün bugündür de çalıyoruz birlikte. Hı -hı. Proud Pilot'ın iyi tepkiler aldığından bahsetmiştik. Bestelerin hepsini siz yapıyorsunuz. Hı -hı. Ee, gelen eleştirileri nasıl buluyorsun? Yani... Genelde... Genel büyüyeceğini ya, bekliyor muydun? O kadar büyük falan da gelmiyor aslında bana tabii ama... çok insana ulaştı ama sanırım müziğiniz. Yani evet hani şey güzel tepkiler aldığımız oluyor tabii ki. Hiç tepki almadığımız da oluyor. Öyle çoğu zaman da oluyor yani. Bilmem güzel aslında. Hı -hı. Ama hala hani şey öyle çok büyük bir grup değiliz tabii ki yani kendi kendimize öyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte yani kendi yani albüm hey. şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet öyle öğrettiler bana <gülüyor> <çıkmadı önce. gülüyor> kendi albümlerinde internetten yayınlıyorsun hmm. ee, orada nasıl insanlar sana ulaşıyor mu ya da fikirlerini nasıl söylüyorlar şey e, mail atıyorlar orada işte mail adresi yazıyor zaten çok minimal bir site Mail atanlar oluyor hani şey daha çok şey tarzında mailler almıştım bir dönem işte bitirme projem var film çekeceğim işte ona müzik bilmem ne falan gibi öyle şeyler oluyor onun dışında işte beğendik ettik falan oluyor ya ama çok aşırı derecede şeyler yok tabi yani öyle çok sayıda mailler her gün yüzlerce maile cevap veremiyorum <gülüyor> Allah'ım filan yok yani <gülüyor> yok öyle bir şey yani evet. şimdi ne dinleyeceğiz? nativ korean rock dinleyeceğiz beast sonra da of space lady'den i had too much to dream last night dinleyeceğiz evet Korean Rock dinledik. Sanırım Ekim bir şeyler söyleyecek bize. Şey, gruplardan bahsedeyim isterseniz biraz. Native Korean Rock şeyin Yee yeah, Yee yeah, Yee yeah, Solist, Karen O'nun kendi tek başına bir grubu aslında yani ve arkadaşlarıyla ama daha kişis kendi şarkılarını falan çaldığı, söylediği. Bu bir sit olan şarkıda öyle bir demo kaydında vardı. Ondan sonraki çaldığımız şey Space Lady'de şey San Francisco'lu bir sokak müzisyeni 70'li yıllardan günümüze hala sokakta e, başkalarının e, işte meşhur olmuş şarkılarını filan yorumluyor ama enteresan bir şekilde yorumluyor. Çünkü işte Sinselzer kullanıyor kendisi e, bayağı bir kendinden katıyor yani aslında. Öyle biraz kült bir isim yani Space de özellikle San Francisco'da filan bayağı turistik bir e, kişilik kendisi. Bir şey de sormak istiyorum. Bu Peyote'de, Peyote'nin hani sahnesinde hani sık sık böyle tarzı değişen, e, ilerleyen bir bir hareket var. Sen diğer müzisyenlerle özellikle hani o sahne de çok da fazla olmamakla birlikte birçok kadın var diğer yerlere göre daha fazla. Ne düşünüyorsun onlarla ilgili? Yani e, güzel bir şey tabii ki kadınları sahnede görmek. Daha da çok olsalar keşke daha da çok izleyebilsek, daha da çok dinleyebilsek. Temennimiz bu yönde. E, ben de böyle düşünüyorum. Hepsinde desteklemek isterim tabii ki. Peki evde müzik yapmak ya da folk müzik için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Belki sadece gitarla müzik yapmak kadınlar için biraz daha kolay ve e, hani o yolu kolaylaştırıyor. Belki hani bir rock grubuna girmek sahne, girip, girmek isteyip sahneye çıkmak zordur ama yani yaptığın e, müzik kadınlar için daha rahat bir ortam sunuyor olabilir mi acaba? Yani ben kendimi e, e, tabii ki rahat ettiğim şekilde ifade etmek istiyorum çünkü. Ben kendimden bir parça sunuyorum sonuçta. Ya bu benim için bir böyle bir seçim yapımın altında çok acayip bir şey yok, Açıklam, açıklanacak bir durum yok. Hı hı. Ama ayrıyeten folk müzik kadınlar için daha uygun bir müzik midir? O Başka bir başlık bilmiyorum. Tartışılabilir aslında ama olabilir. Neden olmasın? Çünkü biz çok gözlemledik son zamanlarda evet. aslında böyle bir sürü program için daha da fazla bu konuyla ilgili araştırma yapma fırsatımız oldu. Yani grup, olan gruplar çok başarılı ol, olmuyor gibi neredeyse ee, en başarılı olanlar en hani daha ana akımda kendini duyuranlar falan, arik olarak folk ve şarkı yazarı şarkıcı şarkı yazarı olanlar gibi o yüzden sorduk yani. Öyle mi dersin? Yani şey e, bilmem ki o o da biraz sanırım erkek dünyasında. O belki de erkek bakış açısıyla değerlendirip bize öyle empoze edilen bir şey de olabilir yani. Belki kadınları öyle sakin sakin şarkı söylerken görmek erkeklerin daha çok hoşuna gidiyordur. Ve bu yüzden daha popüler oluyorlardır oradaki hı hı. kadınlar. aşağı şarkı <gülüyor> böyle düşünüyorduk. Bir şarkı daha dinleyelim mi? Colin dinleyeceğiz sanırım. Colin dinleyeceğiz The Golden Mornings. E, Colleen'den The Golden Mornings dinledik. Colin Fransız bir müzisyen. 2001 yılından beri aktif pek çok albümü var. Bu dinlediğimiz şarkı sanırım The Golden Morning Breaks albümünden. Aynı isimli. İkinci e, albümünden 2005'te. 2005 albümünde. yapımı bir albümden dinledik. Evet. Ee, seni müzik yapmaya iten müzisyenler var mı? Ya da birkaç isim söylemek ister misin? Esinlendiğin, esinlendiğin. esinlendiğin. e Var tabii şey. E, yani ben işte... Ergenlik döneminde falan çok fazla koktu dinlemiştim mesela. Çok uzun yıllarda hep dinledim. Ondan herhalde çok etkilenmişimdir diye düşünüyorum. Stereo ile aynı şekilde çok fazla zamanımı harcadığım müzik. Onları dinleyerek falan bir grup. Daha da çok isim vardır herhalde ama şu an aklıma... Yani şey uzun bir dönemde döneme yayılan isimler alarak bunları söyleyebilirim ama son dönemde falan da... Bir sürü insan var yani. Bir ara Shannon Wright'a çok takmıştım mesela onu hatırlıyorum. Var mı? Bir sürü insan var ya yani. Peki iki farklı grupta müzik yapıyorsun ona hmm. nasıl yoğunlaşıyorsun? Yani Prod Pilot çok daha farklı sanırım yaptığım müzikten evet. tabii bağlantı noktaları var ama. Ee, çok bölünmüyorum aslında niye bilmiyorum ama ikisine de ayrı bir şekilde konsantre olmayı bir şekilde beceriyorum herhalde. Evet. Propilot hani biraz daha stüdyoda olup bitiyor. Ee, eve gelip orada devam ettiğim bir şey yok. Ee, başka bir süreci yok. Ama işte Ekimfil'de evde başlıyor aslında. Ee, evde, sokakta falan hep aslında ona yoğunlaştığım zaman benimle birlikte gidiyor. Tabii Propilot de aynı şekilde ama onun hani çalışma alanları falan biraz daha kısıtlı olduğu için e, birbirlerine aslında çok fazla şey yapmıyorlar. E, çarpışmıyorlar zaman olarak yani. Hı hı. Bir de e, şey vardı mesela Proud pilotta 2009'da bir albüm yaptık işte onun böyle bir, uzun bir süre konserleri falan, falan oldu daha sonra hani e, biraz da o dönem sakinleşmişti ki ben bu son albüme falan yoğunlaşmıştım öyle çeşitli dengelerde bir şekilde oturuyor yerine. Hı hı. Son albümden sonra konser süreci nasıl olacak? Senelerde görebiliriz ve bu sınırlı sayıdaki kasetlerden evet. edinebilir miyiz? Şey, şu an belli olan bir konser yok. Ama geçtiğimiz aylarda filan bu yeni şarkılarla birkaç konser verdim. Öyle sık sık konserde bilmiyorum niyese pek canım istemiyor vermek yani yetiyormuş gibi geliyor. En azından her mekanda bir kez versen filan gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Olursa zaten herhalde internette filan bir şekilde duyururum. E, MySpace'den filan takip edenler olursa görebilirler. Onun dışında dediğim gibi kasetler şeyde e, bu hafta filan vereceğim inşallah. Şeye. Deforma filan diğer nereye verebilirim bilmiyorum ama e, onu da duyuracağım. Yani. Bir de şeyde herhalde internette filan belki e, Mediafire'de filan indirebilirler. Onun aratabilirlerse işte albümün adı Language filan e, oradan ulaşabilirler, indirebilirler yine e, şey bedava bir şekilde. Peki ilerleyen zamanlarda Proud Pilot'la ilgili ya da bu e, solo projenle ilgili bir şeyler olacak mı? Var hı, mı yeni bir hı. albüm ya da kayıt gibi bir şey? Proud Pilot'la şimdi yeni şarkılar yapmaya başladık. Bir süredir devam ediyor. Ee, şey Yeni bir albüme doğru belki yeni şarkılar hazırlıyoruz. Onun dışında de ilgili yepyeni bir şeyler yapmaya henüz konsantre olmadım. Çünkü bu albümü hazırlamak bitmesi, işte bu çıkmadan önceki süreç falan bayağı ağır ilerledi. O yüzden ayrı bir yorgunluk oldu psikolojik açıdan çok. E, yoruldum aslında o süreçte. Belki bir dönem böyle biraz durup sonra her an yeniden yeni şeyler yapmaya başlayabilirim. Evet. Toplayalım kapatalım evet. programı artık ee, Bu programın kaydı için artık Özge sana da unutmuştum Mahkeme kararı işi kalkmış ee, Makaseller.blogspot.com Adresine girebilirsiniz Bize mail atmak evet. için de Radio Makasel.gmail.com Adresini kullanabilirsiniz Ekin'e geldiği için teşekkür ediyoruz Ben de teşekkür ederim Müzikleri seçtiği için, için de Rica Son şarkımız yine Ekin'den The In Their Hearts